Vazgeçilmez insanların ortak özellikleri nelerdir? Vazgeçilmezlik denince aklınızda hemen hayatınızdaki kişi üzerinde baskın bir tehdit unsuru yaratmak gelmesin. Vazgeçilmezlik algısını nasıl yaratacağınızı incelikli olarak özetlemeden önce bu konunun altını çizmek gerektiği diye düşünüyorum. Vazgeçilmezlik sizin her zaman el altında olmadığınızı, her ne olursa olsun bir ilişkide boyun eğici ya da aşırı fedakarca davranmayacağınızı ifade eder. Yani siz eğer isterseniz bir şeylerden kolaylıkla vazgeçebilirsiniz. Ama aynı zamanda eğer isterseniz de ilişkinizde güçlü bir şekilde bağlanabilirsiniz. İlişkinizin ağırlık merkezini karşınızdakinden ziyade kendinize kaydırdığınız bir eylem planıdır vazgeçilmezlik. Bazı insanları bırakmak istemeyiz, onlarsız yapamayız. Geçmiş yaşantılarınıza baktığınızda bazı insanları unutamadığınızı, bazılarının size aşk acısı çektirdiğini görürsünüz. Hatta üzerinden yıllar geçse ve acılarınız hafiflese, unutsanız bile bu insanların hayatınızda iz bıraktığını fark edersiniz. İşte burada iz bırakmayla birlikte ele aldığımız bu vazgeçilmeme hali sadece uzun ilişkileriniz için değil, kısa flörtler, yeni bir ilişkinin tohumlarını ekmek, evliliğinizi daha taze ve dinamik kılmak için de oldukça işe yarar araçlardır. Kimse vazgeçilmez değildir. Sadece bazı insanlardan vazgeçmek daha zordur. Vazgeçilmezlik duygusu söz konusu olduğunda benim sıklıkla tarif ettiğim bir durum var. Beni asla bırakmaz, beni asla unutmaz denen kişiler hiçbir zaman vazgeçilmez olamazlar. Hatta ilişkilerinde bağımlı olan kişiler vazgeçilmesi de en kolay kişiler olurlar ne yazık ki. Fazla fedakarlık yapan, aşırı verici davranan, sevgisini ve orada olduğunu her fırsatta fazlasıyla belli eden, karşı tarafa hiçbir şekilde kaybetme korkusu hissettirmeyen insanlar daha kolay vazgeçilen insanlardır. Neden mi? Çünkü karşı taraf ilişkide her şeye razı ve hazır olan kişiye yönelik tutkusunu ve korkularını yitirir. Böyle bir kişiye duygusal yatırım yapma ihtiyacı hissetmez. Çünkü nasılsa o hep oradadır. Peki kimlerden daha zor vazgeçeriz? Elde olan cazibe uyandırmaz. İnsanı diri tutan şey elde etme çabasıdır. Her an cebde olma duygusu tutkunun ateşini söndürür. Doğamız gereği bizi merakta tutan, heyecanlandıran, şaşırtan şeylere doğru çekiliriz. Bu sürprizli durum elbette yorucu ya da keskin davranışlarla yapılmamalı. Doğal bir akışta sürdürülmelidir. Zihnimizde idealize ettiğimiz hayaller zamanla sihrini kaybeder. Elde edilen her şey eskisi kadar heyecan verici olamaz. Genel olarak bazı basit, basit olan zordur ilkesini unutmadan, kurallar vazgeçilmez bir insan profili oluşturmada size rehberlik eder. Dilerseniz şimdi ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde ele alacağımız genel başlıklara kabaca bir göz atalım ve vazgeçilmeyen insanların ortak özellikleri nedir? Bakalım. Özgüvenlidirler. Vazgeçilmezlik özgüvenli bir duruşla yakından ilişkidir. Yukarıda özetlediğim gibi korku ve tutku mekanizmaları yeteri kadar ateşlemezseniz kolaylıkla vazgeçilirsiniz. Özgüven meselesine hemen her kitabımda sıklıkla değiniyorum. Özgüven bizi biz yapan ve her alanda işimize yarayacak olmazsa olmazlardan biri çünkü. Bir insan neleri sevip sevmediğini bilmesi, sınırlarını net bir şekilde belirlemesi, kendisini de öfkelendiren şeylerin farkında olması ben bunu asla kabul etmem diyeceği noktaları keşfetmesi, hayattaki amacını bilmesi ve amaca yönelik davranması kişiyi özgüvenli yapar. Özgüven, kişinin kendisine olumlu duygular beslemesi, cesaretli ve yürekli olması ve tüm bunların sonucunda çevresindeki insanlarla barışık yaşamasıdır. Vazgeçilmez insanlara baktığımızda genellikle gördüğümüz temel özelliklerden biri, bu kişilerin sınırlarını net bir şekilde belirlemiş olmasıdır. Hayattaki duruşu ve hedefleri netleştirmek kişinin karakterinin nedenli güçlü ve sarsılmaz olduğunu anlatır. Burada muhtemelen oluşacak bir yanlış anlaşılmayı da giderelim. Özgüvenli olmak, sert, agresif olmak demek değildir. Bilakis kendinden emin bir sakinlik vardır özgüvende, barışçıldır. Tuttuğunu koparır özgüvenli insanlar ama bunu öncelikle... Ve kendinden emin bir şekilde yapar. İlişkilerinizde korku ve tutku mekanizmalarını yeteri kadar ateşlemezseniz kolayca vazgeçilen insan olursunuz. Kavga, tartışma, akabalaşma eğilimi yoktur. Bir çeşit diplomasi ya da soğuk savaş diye özetleyebileceğimiz stratejik bazı hamleler uygularlar. Strateji kelimesi negatif bir çağrışım barındırsa da aslında her zaman vurguladığım gibi... İyi bir iletişim için her zaman stratejilere muhtacız. Aksi halde karşımızdakinin kalbini kazanmak ya da günlük rutinimizde hayatımızı sürdürmek hepimiz için olanaksız olurdu. Özgüvenli insanlar fazlasıyla nazik ya da dişil eril özellikleri fazlasıyla baskın biri de olabilir. Özetle özgüvenli olmak sert bir haline gelmek değildir. İletişimi iyi bilirler. İletişim söylediğinizden çok daha fazlasını içerir. İnsan olarak bizleri diğer canlılardan ayıran başlıca özelliklerimden biri konuşabilmemiz, düşüncelerimizi ifade edebilmemizdir. Bizler bilinçli olarak karşımızdaki kişilere kendi düşüncelerimize yönelik iletişim kurma eyleminde bulunuruz. İletişim becerilerinde iyi olmak sizi vazgeçilmez kılar. İyi bir iletişim tatlı dille her şeyi söyleyebilme ve sınırlarınızı çizebilme gücünü size verir. Kendinizi iyi ifade etmek, duygularınızı net ve açık bir şekilde dile getirmek, güzel sözler söyleyebilme becerisi, ikna etmek, kırıcı olmamak, beden dilini etkili bir şekilde kullanabilmek, iyi iletişim için edinmemiz gereken becerilerden. İletişim becerilerini etkin kullanan biri karşısındakini kırmadan... Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeden kendini ifade eder. İletişim sadece karşındaki kişiyle yapılan bir şey değildir. Kendinizle kurduğunuz iletişimde de ustalaşmanız gerekir. Karamsarlık ve kapristen uzaktırlar. Trip, tavır, kısıtlama, kızgınlık özellikle ilişkilerin ilk aşamalarında yapılmamalı. Karşınızdakine alışkanlık yaratmak ve vazgeçilmez olmak için en azından 42 gün. Çok fazla gürültü yapmayın. Ama bu size yönelik kaba ve olmaması gereken davranışlara müsaade etmek anlamına gelmiyor. Sadece onun hayatına fazla müdahaleci olmakla ilgili durumlardan söz ediyorum. Mesajlarıma neden yanıt vermedin, neden aramadın, neredesin, yanında kim var gibi karşınızdakinin hayatını aşırı derecede irdeleyici ve kontrol edici tavırlarınızı özellikle ilk aylarda mutlaka bir kenara bırakın. Karşınızdakine keyif alacağı, içinde bulunmaktan mutlu olacağı bir alan, bir dünya yaratmaya bakın. Birinde keyif uyandıracak bir alan yaratmadan o kişiye çapa atamazsınız. Beşinci bölümde çapalamadan detaylı bir şekilde bahsedeceğim ama şimdilik... Kısaca tarif etmek gerekirse çapa atmak demek ilişkinin kökleşmesini sağlamak demektir. Bir ilişkinin kök salması için pozitif ve anlamlı anılar üretmeniz gerekir. Eğer siz karşınızdakini eğlenceli bir dünya yaratmak yerine trip ve tavırlarla ürülü bir hapishane inşa ederseniz zaten alışkanlık geliştirmesini istediğiniz birini daha ilk günden korkutup kaçırırsınız. Henüz sizinle güzel anılar biriktirmemiş birisinin sizden vazgeçmesi de kolay olur. Bu yüzden karşınızdakine güzel duygular hissettirmeye çalışın. Tavır, trip, kapris, öfke gibi davranışları belirginleştirmeyin. Kibarca reddederler. Kadınlar sıcak, erkekler soğuk sever kitabımda ilişki aşamalarında nasıl davranmamız gerektiğini özetlemiş ve özellikle ilk zamanlarda karşı taraftan gelen cinsellik talebini nasıl yöneteceğimizi anlatmıştım. Karşı tarafın cinsellik beklentisi kimi kadınları bazı sebeplerden dolayı doğal olarak öfkelendirip kızdırabiliyor. Ancak eğer ki birisiyle yakınlaşmak ya da uzun soluklu bir ilişkiye girmek ve vazgeçilmez olmak istiyorsanız reddetme tarzınızın da sert ve kırıcı olmaması gerekiyor. Ama sen bunu nasıl söylersin, git başımdan asla olmaz gibi kızgınlık taşıyan cümleler yerine daha nazik savuşturma teknikleri üzerine yoğunlaşın. Sadece cinsellik konusunda değil, sizden istenen herhangi bir şey olduğunda ve siz bunu yapmak istemediğinizde kibar bir şekilde teşekkür ederim, düşünmüyorum, şimdilik bunu yapabileceğimi sanmıyorum gibi cümlelerle isteklerinizi öteleyebilirsiniz. Özellikle ilişkilerin ilk günlerinde insanlar birbirlerini test ederler. Sınırları keşfetme üzerine yoğunlaşılan bu günlerde esnek biri olduğunuz izlenimi verin. Kapı duvar olmak yerine yumuşaklığı seçin. Tez canlı tepkiler vermezler. Kadınların özelliklerinden biri de her şeyi hızlı olarak aynı anda düşünme becerisidir. Yani sabırsızlık biraz kadınların doğasında vardır. Tezcanlılık yerine sakinlik ve sabırlı olmak üzerine eğilin. Reaksiyonlarınız ani olmasın. Biraz es verip kendinizi içsel olarak gözlemlemeyi, sonra tepki vermeyi alışkanlık haline getirin. Onu neden yapmadın? Bunu neden almadın? gibi şikayetlerinizi kendinize saklayın. Hiçbir şeyi aynı anda yapmayın. Tezcanlı olmayın. Zihinsel olarak sakinlik elde etmek pek de kolay olmayan bir beceri kabul edelim. Ama bunu nasıl geliştirebilirim noktasına odaklandığınızda, yavaş da olsa yol alabileceğinizi görün. Bunun için kendinizi gözlemlemeniz önemli. Önemli kararları vermeden önce üzerinde düşünün. Öfkelendiyseniz sakinleşmeyi bekleyin. Dinlemeyi bilirler. Dikkatle dinlediğiniz birinin takdirini kolaylıkla kazanırsınız. İnsanlar genellikle aktif dinleme yapmazlar. Dinliyormuş gibi görünürler ve kendi kendine konuşma sıralarını beklerler. Dinliyormuş gibi görünürlerken de zihinleri kendi anlatacakları ile meşguldür. İyi dinleyen iki kulak fazla konuşan bir ağızdan daha etkilidir. İnsanlar kendilerini dinleyen, anladığını söyleyen, anladığını davranış ve sözleriyle birlikte gösteren insanlara daha yoğun duygular beslerler. İlgi duyduğunuzu belli ederek, bazen araya girip soru sorarak karşınızdakini can kulağıyla dinlediğinizi gösterin. Genellikle çok yakınımızdakileri bizi dikkatle dinlemediğinden şikayetçi oluruz. Özellikle bazı sorunlarla uğraşıyorken ya da kronikleşmiş bir problemden mustaripsek insanları defalarca aynı şeyi dinlemekten sıkılırlar. Ancak dinlemenin iyileştirici gücünü keşfetmek problemleri ortadan kaldırmaya işe yarar, duygusal yakınlığı sağlar. Uzlaşmayı seçerler. Her konuda uzlaşmacı bir tavır takınan insanlardan vazgeçmek zordur. Sadece kendi ilişkinizle ilgili meselelerde değil, farklı alanlara yönelik çözüm yolu üreten, araştıran, kollayan insanlara karşı alışkanlık geliştirirsiniz. Karşı tarafı düşündüğünüzü belli edecek davranışlarda bulunursanız tartışma anlarında gel bak boşuna tartışıyoruz çok da önemli değil, haklılık, haksızlık, bir orta yol bulalım, şöyle yaparsak bu konuyu daha iyi çözebiliriz diyebiliyorsanız ya da karşı taraf herhangi bir sorunla uğraşırken ben senin çok yorulduğunu anladım bu stresi atlatabilmek için bu, bugün daha erken oluyor. Çok geç saatlerde iş problemleriyle uğraşma, biraz ertele gibi çözüm yolları üretebiliyorsanız karşınızdakinizi de iyi hissettirirsiniz. Negatif bir şeyi pozitife dönüştürebilme becerisi sizi her konuda uzlaşmacı biri yapar. Uzlaşmacı kişiler problemlerden yakınmak yerine onu çözmeye odaklanırlar ve uzlaşmayı bilenler her zaman iyi hissettirirler. Uzaşmacı olmak, karşı tarafa kendinizle ilgili problemleri alt etme konusunda ne kadar becerikli olduğunuzu hissettirir. Yani siz sadece başkalarının problemlerine yönelik değil, kendi dertlerinizi de çözme konusunda güçlü olduğunuza dair bir imaj çizmiş olursunuz. Bu güçlü imaj da vazgeçilmez olmanın unsurlarından birisidir. Bu tavrı soğukkanlı bir şekilde uygularsanız, ayrılıklar söz konusu olduğunda dahi karşı tarafın size dönüşünü kesinlikle garantilemiş olursunuz. Problemlerle baş edebilme kapasitenizin gücünü karşı tarafa hissettirmek cesur tavrınızı vurgular. İnsanlar sizi kaybedebileceklerini bilirler ve kartlarını ona göre oynarlar. Çapalama yaparlar. Karşı taraf... Fas belli etmek, sevginizi hissettirmek, alışkanlık kazandırmak ve vazgeçilmez olmak açısından önemli. Dokunmak, temas kurmak, saçını okşamak, sarılmak, küçük öpücükler vermek ilişkinizi besler. Karşı tarafta iz bırakmanıza yarayacak çok önemli bir yolda çapalamadır. Çapalama iz bırakmada en etkili yöntemdir ve bizler farkında olmadan pek çok şey tarafından çapalanırız. Kapaca çapalama, güzel bir anının tortusunu bedene ve zihne kaydetmektir. Kaydedilen bu anılar, ilişkinizin en önemli dinamiği haline gelirler ve sizi unutulmaz kılarlar. Hafızayı tetikleyen çapalamadan ve yollarından çok daha detaylı bahsedeceğim. Kısıtlamazlar Özellikle ilişkinizin ilk zamanlarında yapmamanız gereken davranışlardan birisidir. Birilerine direktif vermeyi, birilerini yönlendirmeyi sevebilirsiniz. Ancak karşı tarafta baskılama yaratan kısıtlamalar yapmak ilişkide uzaklaşmaya yol açar. Aksine karşı tarafa vereceğiniz özgürlük hissi sizi daha değerli yapar. Ancak bu özgürlük alanı sınırsız değildir. İncelikli bir şekilde bu sınırlar belirlenmelidir. Hayattan keyif alırlar. Sadece sevgiliniz ya da eşinizle birlikteyken değil, onsuz kendi mutlu olmayı öğrenmelisiniz. Sıklıkla bahsettiğim gibi hayatınızın merkezinde sadece siz varsınız. Yalnız kendi hayattan keyif alanlar vazgeçilmesi en zor insanlardır. Çünkü bu tarz insanlar başkalarıyla da güzel ve değerli anılar yaratmayı bilirler. Doğal ve samimidirler. İlişkilerde doğal olmak önemli. Bazen kendinize dalga geçmek, bazen düştüğünüz komik bir durumu anlatmak, ben aptalım diyebilmek. Sizin gerçekten ve doğal bir olduğunuzu vurgular. Espri yakmak, bazen rahat bir kıyafetle buluşmaya gitmek, yapamadığınız şeylerin olduğunu da kabul ederek bilmiyorum demek. Bazen yardım istemek sizin doğal halinizi parlatır. Gizemli bir anları vardır. Kişiliğinize derinlik katmak için gizemli olun. Her şeyinizi açık etmeyin. Bazen yok olmayı becerin. Gizemli olan her şey ilgi çeker ve cazibe uyandırır. Melek uyandıran insanlar kolay vazgeçilmezler. Kişiliğinize dair çözülmeyen bir şeylerin var olduğu hissi karşınızdaki kişide ilgi uyandırır. Tek düzelikten uzak, kolayca çözülmeyen biraz kitum tavırlar size cazibe katar. Güler yüzlüdürler. İçten bir gülümseme çok şey anlatır. Tek bir gülümseme ile karşınızdakinize onlarca mesaj verebilirsiniz. Kendinize güvendiğinizi, iyi niyetli olduğunuzu, eğlenceli tavrınızı, barışçıl kişiliğinizi, rahatlığınızı, pozitif ruh halinizi tek seferde yansıtırsınız. Üstelik gülümseyerek karşı tarafta güvenli bir alan hissi yaratırsınız. İletişim kurma konusunda insanlar sizden çekinmezler ve zor durumlarda bile yüzünüzü asmamanız sizi vazgeçilmez yapar. Sınır çizmeyi bilirler. Sınırlar sizin ne olduğunuzu ve ne olmadığınızı tanımlar. Sınırlarınızın farkında olmak neye sahip olduğunuzu size gösterir ve siz de böylece sahip olduklarınızın sorumluluğunu üstlenirsiniz. Örneğin bir işte çalışırken görev tanımlarınız vardır ve sadece o işin gerekliliklerinden sorumlusunuzdur. İşinize evrak düzenlemek olsun, siz gidip de mutfakta yemek yapan birinin işini, sınırlarını ihlal edemezsiniz. Sınırları bilmek, hem kendinizi korumak hem de karşınızdakinin kırmızı çizgilerini ihlal etmemek için de gereklidir. Sınırların silikleşmesi ya da tutarsız oluşu ilişkilerinizdeki dengeyi bozar. Bazen hayır demek, geri çevirmek, yapamayacağınızı net bir şekilde ifade etmek sınırlarınızı belirginleştirir. Tel örgülerle çevrilmiş bir bahçeye izinsiz girmeye çalıştığınızda başınıza gelecekleri az çok tahmin edebilirsiniz. Kişisel sınırlar söz konusu olduğunda ne yazık ki bunlara kolaylıkla ihlal edebilirsiniz. Çünkü fiziksel dünyadaki gibi tel örgüler, uyarı levhaları ya da yanıp sönen kırmızı uyarı ışıkları yoktur etrafımızda. Kendilerini geliştirmişlerdir. İlgi alanlarınızı genişletmek, farklı konulara dair bilgi ve içgörü geliştirmek sizi değerli kılar. Özellikle bir konuda derinleşmek, işiniz ya da hobi olarak ilgilendiğiniz alanda yeteneklerinizin gelişmesinde katkıda bulunur. Karşı tarafı etkilemenin yollarından biri, entelektüel anlamda ya da entelektüel anlamda olmasa da genel kültürünüzün zengin olmasıdır. Farklı alanlarda bilgi sahibi olmak, sizi meseleleri çok boyutlu görebilme imkanı sağlar. Beklentilerini bilir ve ona göre hareket edersiniz. Genel kültürünüzü geliştirmek her konuda bilgi sahibi olmak anlamına gelmez. Öğrendiklerinizi akıl süzgecinden geçirmek, üzerine düşünmek ve içselleştirmek önemlidir. Ezberlemek için değil, anlamak için meraklı bir doğaya sahip olmak sizi vazgeçilmez kılar. İkinci bölüm. Vazgeçilmezliğin alet çantası. Gerçek kendinize ulaşmak neden önemlidir? Vazgeçilmez zin alet çantasından söz edelim şimdi. Bir şeyi tamir etmek için gerekli alet edevatlar vardır. Söz konusu insan olduğunda da durum aynıdır. İçsel mekanizmalarımızda ters giden bir şeyler varsa sistemi daha iyi hale getirebilmek için harekete geçmemiz gerekir. Bunlardan ilki gerçek kendilik algınıza ulaşmaktır. İnsan zihni kendini oyunlar oynayıp kandırabilir. Sahte bir kendilik algısı inşa edip onun gerçek kendisi olduğuna zannedebilir. Bizler kendimizi öteki üzerinden okuruz. Yani çevremizdeki insanlardan aldığımız geri bildirimler bize dair bir şeyleri anlatır. Bazen samimi dostlarımızdan gerçekçi ve işe yarar bildirimler alırken, bazen de çarpıtılmış aynalardan yansıyanlar bize ulaşır. Kimine göre çok zekiyizdir, kimine göre de çok ukala. Kimi bizi fazla cimri bulur, kimi de fazlasıyla eli açık Peki hangisi gerçektir? Bunu nasıl bilebiliriz? Kendilik algısı, bireyin bedensel ve ruhsal açıdan kendisini nasıl algıladığını ifade eden bir kavramdır. Pek çok psikolog ve psikiyatr, kendilik kavramı üzerine düşünmüş ve farklı görüşler üretmiştir. Genel tabiriyle kendilik, etrafımızdaki diğer insanların düşünce ve davranışlarını anlamak için kullandığımız bir yapıdır. ''Ben kimin?'' sorusuna verdiğiniz cevaptır kendilik. Sizin geçmişiniz, deneyimleriniz ve gelecekle ilgili beklentilerinizden etkilenir. Daha önceki kitaplarında şemalardan bahsetmiştim sizlere. Ben kimim sorusuna verdiğiniz cevaplar sizi kendilik şemanıza götürür. Bebekliğin ilk yıllarında anne ile bebeğin kurduğu ilk iletişim ve sonrasında ergenlik dönemi yaşantıları kendilik algısını belirler. Annenin bebeğe sevgiyle bakması, bebekte de, ben değerli bir varlığım ve seviliyorum düşüncesini üretir ve kendisine dair ilk izlenim bu şekilde zihne kaydedilir. Bu ilk kayıtlar önemlidir çünkü insan zihni başlangıçta boştur. Bizi biz yapan her şey zaman içinde zihnimizde tıpkı bir bilgisayar yazılımı gibi inşa edilir. Ergenlikte bu anlamda önemli bir eşiktir. Çünkü ergenlik beden algısının uyanmaya başladığı yaştır. Cinsiyet hormon, hormonlarının bedenini değiştirdiği, cinselliğin keşfedildiği, sesin kalınlaştığı, kadınların regle olmaya, erkeklerin sakallarını çıkmaya başladığı bu dönemde yansıyan her şey kendilik algısını büyük ölçüde etkiler. İşte geçmiş bizi bir şekilde oluşturur. Parçaları birleşir. Herkesten gelen farklı parçalar kişiliğimizde başka bir tarafın sivilmesine ya da örtülmesine yol açar. Aşırı fedankarsanız bunun bir nedeni vardır. Özgüven yoksunluğu çekiyorsanız bunun bir nedeni vardır. Bizi biz yapan her bir özelliğimiz geçmişimizle bağlantılıdır. Geçmiş temizleme terapileri de bu amaçla yapılır. Kötü ve olumsuz kodlamalar temizlenip gerçek olanla barışılır. Geçmiş yaşantımızda duyduklarımız, gördüklerimiz ve yaşadıklarımızla iki tip kendilik algısı geliştiririz. Kendilik algısı yüksek olan insanlar kendilerini hem bedensel hem de ruhsal açıdan bütünlük içinde algılarlar. Yani kendilerini severler. Öz saygıları, öz güvenleri ve ben idrakları güçlüdür. Kişiler arası ilişki ve etkileşim kurmada başarıdırlar. Kendilerini üretme ve gerçekleştirme yetenekleri gelişmiştir. Sosyal süreçleri daha iyi kullanırlar. Yeni durumlara ve süreçlere uyum yetenekleri yüksektir. Bu insanlar bahsettiğim dönemlerde değerli hissetmişlerdir. İlgi ve alaka, beklentileri karşılanmış ve destek almışlardır. Düşük kendilik algısı ise insanı depresyona, kaygı ve korkuya götürür. Kendi potansiyellerini ortaya çıkarmaya engel olduğundan başarısız, yetersiz ve değersiz hissetmeye yol açar. Ben değersizim diyen insanlar bu gruptadır. Kendilerini yetersiz hissederler. Aksiyete, bağımlılık, düşük kendilik algısının sonuçlarındandır. Şimdi kısa bir süre kitaba ara verin. Ayna karşısına geçin ve kendinize bakın. Neler görüyorsunuz? Kendiniz için neler düşünüyorsunuz? Ben kimim sorusuna verdiğiniz cevaplar neler? Zihninizden geçenleri defterinize yazın. Önce olumlulardan başlayın, sonra olumsuzlara geçin. Kendinize asla yalan söyleyemezsiniz. Her şeyi kendinize itiraf edin. Bu rahatlatıcıdır. Eğer ayna karşısında kendinize dair olumlu duygular üretiyorsanız, sağlıklı bir kendilik algınız var diyebiliriz. Ancak tam tersine, kendinizi işe yaramaz, beceriksiz, berbat, iğrenç gibi kelimelerle tanımlıyorsanız, kendilik algınızı yeniden şekillendirmeniz gerekir. Kendilik algısının üzerinde durma sebebin biraz da bu yüzden. İlişkilerde sıklıkla tekrarladığınız hayal kırıklıklarının sebebi çoğu zaman iç dünyanıza gömülü olan bu yanlış algılardandır. Siz farkında olmasanız da iç dünyanıza yerleşik olan bu şemalar davranışlarınızdan sızar. İlişkilerinizde, iş yaşantınızda, çocuğunuza davranışınızda bunun izlerini görmek mümkündür. Davranışlarınızın sizin içsel resimlerinizin temsilleridir. İçinizde ne varsa dışarıya onu yansıtırsınız. Kendilik algısı, özelliklerinizi fark etmenizi, yeteneklerinizi keşfetmenizi, diğer insanlarla kurduğunuz iletişimi, geçmiş ve bugünkü deneyimlerinizi, amaçlarınızı, ideallerinizi içerir. Kendilik algınızı değiştirmek ve güçlü bir kendilik algısına sahip olmak için kendinize inanın. Tüm büyük maceralar sadece bir adımla başlar. Kendilik algınızı değiştirme yolunda atacağınız ilk büyük adım kendinize inanmaktır. Kendinize inanmanız, yeteneklerinizi geliştirme ve ideallerinizi yaratmada size gereken umudu ve gücü aşılar. Kendi sınırlarınızı yeterince tanımak, neleri yapıp neleri yapamayacağınızı belirlemeniz demektir. Hepimizin yetenekleri belli konularda daha gelişmiş, belli konularda daha zayıftır. Örneğin mükemmel piyano çalan biri bu üstün dehasına rağmen sosyal ortamlarda iyi bir konuşmacı olmayabilir ya da teknoloji meraklısı bir başkası çöp adam bile çizemez. Ulaşılması imkansız ve gerçekçi olmayan hayalleri düşlemenizden söz etmiyorum. Kendi yetenekleriniz doğrultusunda ilerlemek hem mantıklıdır hem de size zaman kazandırır. Güçlü inanç bu uğurda size gereken mücadele gücünü verir, sizi diri tutar ve siz inanırsanız herkes inanır. Öz bakımınızı yoğunlaştırın. Bu kitabın öncelikli hedefi sizsiniz. Başkalarıyla ilgilenmeden önce kendinizi iyi hissetmek için tabiri caizse elinizden ne geliyorsa yapmalısınız. Belki yoruldunuz, belki kendi ayaklarınız üzerinde durmaya çalışıyor ve ağır bir mücadele veriyorsunuz. Belki çocuklarınızın bakımıyla tamamen siz ilgilenmek zorundasınız ve yalnız hissediyorsunuz. Hayat zorluklarla bizi daima sınar, bu hepimiz için geçerli. Problemlerle uğraşırken kendimizi unuturuz. Kendi duygusal ve bedensel ihtiyaçlarımızın farkında pek olmayız. Ama hem ruhsal hem de bedensel sağlığımız bize sunulmuş en önemli hediyeler. Kendinizle ilgilenin. Yorulduysanız yaptığınız şeyi birkaç gün ara verin. En sevdiğiniz şeyleri bu kez kendiniz için yapın. Ede sıkıldıysanız sosyalleşin. Kendinize bir masaj hediye edin. Çiçekçiden kendiniz için bir çiçek seçin. Bazı işler bekleyebilir. Arada kaçamak yapın. Kuaföre gidin. Duş öncesinde evinizde tütsü ya da aromatik yağlarla ortamın kokusunu değiştirin. Komik bir film açın. Kahkaha atın. Güzel bir müzik açın. Şiir okuyun. Kısacası kafanızı gömdüğünüz yerden çıkarın ve hayatın geçiciliğini kendinize hatırlatın. Hatta bunu tam bu satırları okuduktan sonra hemen şimdi yapın. Ertelemeyin. Güçlü taraflarınızı belirleyin. Öz saygınızı ve kendilik algınızı yükseltmenin yolu güçlü yönlerinizi bilmekten geçer. Geçmişte muhakkak bir şeyleri başardınız, başka insanlarla dokunduğunuz anlar olmuştur. Kendinizi içsel olarak gözlemleyin. Neleri iyi yaptığınızı belirleyin. İletişim becerileriniz çok iyi olabilir. Belki insanlara akılcı tavsiyeler vermekte başarılısınızdır. Belki organizasyon becerileriniz mükemmeldir. En iyi yaptığınız ve sevmekten keyif aldığınız şeylerin listesini defterinize yazın. Hayallerinize ve ideallerinize ulaşmak için eksik olan noktaları not edin ve bunları geliştirmek için adım atın. Kendinizle olumlu bir iç diyalog gerçekleştirin. Sıklıkla çuvaldızı kendimize batırırız ama burada bazen abartıya düşüp kendimizi tamamen değersizleştirme tuzağına düşebiliriz. Sen hiçbir şeyi beceremezsin. Her şeyi eline yüzüne bulaştırırsın, çirkinsin, değersizsin gibi kelimeler iç diyaloğunuzda ne kadar sıkça tekrarlanıyorsa o denli zayıf bir kendilik algısı geliştirirsiniz. Hatta bazen işler yolunda giderken bile kendinize olumsuz düşünceler fısıldayabilirsiniz. Bunun psikolojideki adı Imstar Sendromu yani sahtekarlık sendromu. Bu sendroma göre kişiler kendilerini yetersiz gördüklerinden elde ettikleri başarıları hak etmediklerini ya da bunların tesadüfen gerçekleştirdiklerine dair güçlü bir inanış içerisindedirler. Genellikle iş yaşantısında ortaya çıkan bu sendrom yüksek mevkilerde olsa dahi kişilerin kendilerini yeterli ve yetkin hissedememelerine yol açar. Bu insanların zihninde tek bir ses şınlar. Bu başarı sana ait değil. Gündelik hayatta etrafımızdaki insanlarla iletişim halindeyken bir yandan kendimizle diyaloğumuzu da sürdürürüz. Şimdi kendinizi bir aile yemeğinde hayal edin. Etrafınızdaki insanlar bir şeyler anlatırken bir yandan onların dedikleri üzerine düşünürsünüz. Sonra cevap verirsiniz. Ardından bu cevap üzerinden kendinizi tartarsınız. Ortamdakilerden birinin kıyafetlerini incelersiniz. Başka birinin konuşmasını dinlerken yarın yapmanız gerekenler konusunda kendinize zihninizden direktifler verirsiniz. Özenle pişirdiğiniz keki tadan arkadaşınızın yüzündeki ifadeyi izlersiniz. Eşiyle ne kadar mutlu olduğunu seyreder, içinizden ah dersiniz. Zihninizde bazı sesler belirir. Ne kadar mutlular. Ben zaten mutluluğu hiç hak etmiyorum. Kekim berbat oldu. Zaten ne iyi yapabilirim ki? Ayşe ne kadar da güzel. Keşke ben de biraz zayıflasam. Bu halim nasıl güzel olabilirim ki? Yarınki toplantıya hazırlanmam lazım. Bu sefer beni kesin kovacaklar. Kısaca zihniniz onlarca şeyle doludur. Kendiniz ve dış dünyanın etkileri arasında salınır durursunuz. Bazen geçmişe gidersiniz, bazen geleceğe uzanırsınız. Bu etkileşim içindeyken de duygularınız devrededir. Mutluluk, öfke, kaygı, değersizlik ve pek çok duygu zihninizde resmi geçit yapar. Şimdi size tarif ettiğim şekilde zihninizde olanları dışarıdan gözlemlemeye çalışın. Kendinize bir başkası olarak bakın. Kendi iç diyalogunuzda kendinize yönelttiğiniz bu cümleleri bir başkasına da aynı şekilde söyleyebilir misiniz? Birisine ''Değersizsin'' demek, ''Kekin berbat olmuş'' ya da ''Çok çirkinsin'' demek o kişiyi nasıl hissettirirdi? ''Bilinçaltınız bilincin kendisine verdiği her direktifi sorgulamadan uygular.'' Çirkinsin dediğinizde çirkindir. Başarısızsın dediğinizde başarısız. Nedense başkalarına karşı taktığımız pembe gözlükler söz konusu olan kendimiz olduğunda devre dışı kalır. Kendi içsel resminizi olumlu düşüncelerle inşa etmelisiniz. Olumsuz bakış açınızı tıpkı diğer insanlara da yaptığınız gibi kendinize de uygulamalısınız. İç diyaloğunuzu yenileyin. Olumsuz direktifleri kaldırın, yerine olumlu mesajlar koyun ve kendinize bu olumlu mesajları göndermeye başlayın. 21 günlük bir çalışma yapın ve kendiniz için gereken olumlu mesajları zihninizde ve sesli olarak tekrarlayın. Defterinize yazın. 5. bölümde yer alan olumlu çapalama yapmanın yollarını okuyarak ve çalışarak bu noktada büyük bir sıçrama elde edeceğinizden şüpheniz olmasın. Olumlu bir iç diyalog geliştirmek, kendilik algınızda olumlu bir iz bırakmaktır. Bazı olumlu iç diyalog örnekleri. Şu an mutsuzum ama bu duygunun geçeceğini biliyorum. Başarılı olacağımı biliyorum. Daha önce başardım, şimdi de başaracağım. İyi şeyleri hak ediyorum. Çok güzel olmasam da çekici bir tarafımın olduğunu farkındayım. Bazen güçsüz düşsem de yeniden ayağa kalkacağıma inanıyorum. Kendim için en iyisini inşa edeceğimden eminim. Hatalarımdan ders çıkarıyorum ve bunları tecrübeye çeviriyorum. Sevilmeye ve değer görmeye layığım. İnsanlar beni değerli buluyor ve benimle vakit geçirmek istiyorlar. İlişkinize hikaye katın. Bizi iz üstünde tutan her şey merak uyandırır, kabul edelim. Düşünün, bir polisiye dizisinde merakımızı diri tutan, katilin bizi şaşırtması ihtimalidir. Ya da farklı şeylerin kokusunu aldığımız anlarda onun peşine düşüp anlamayı isteriz. Kafamızda bulmacalar çözer, akıl yürütmeleri yaparız. Kısaca zihin oyun oynamayı sever, tıpkı fareyle oynayan bir kedidir insan zihni. İşaretleri izler, ipuçlarını biriktirir, yapbozun parçalarını bir araya getirmeye çalışır. Bu biraz da insanın evrimsel olarak hikaye yaratmayı sevmesinden doğar. Arzular imgelerin içinde yaşar. Yani ne kadar çok hikayeniz varsa o denli güçlüdür ilişkiniz. Hatırlayın, defalarca izlemekten zevk aldığımız filmler nasıl başlar? Kadın ve erkek... Ya tuhaf bir şekilde karşılaşırlar ya da kendilerini tesadüfen bir ortaklığın içinde buluverirler. Zor bir durum, komik bir an kadını ve erkeği bir araya getirir. Günlük yaşantılar filmlerdeki gibi sürprizli karşılaşmaların pek sıkça görülmediği bir yerdir ancak bu sihirli karşılaşmaların içinde kendimizi bulduğumuzda da büyük bir heyecan ve zevkle en yakınlarımıza hikayemizi bağlandırarak anlatırız. Ancak bazı hikayeler el yapımı olabilir. İlişkilerin ilk anlarında ve ilk günlerinde mucize yaratmak imkansız değildir. Özellikle flört ve yeni tanışmalarda kendinize dair yeni bir dünya algısı, yani bir hikaye yaratmalısınız. Anlattıklarınızla, davranışlarınızla, kendi iç dünyanızla bunun sinyallerini vermeli ve onu dansa davet etmelisiniz. Peki hayranlığını kazanmak ya da vazgeçilmez olmak istediğiniz kişi için nasıl bir dünya yaratacaksınız? Kendinize sormanız gereken soru bu olmalı. Karamsar, kıskanç, özgüveni düşük, öfkeli, zayıf biri olarak mı çıkacaksınız o kişinin karşısına yoksa her ne olursa olsun güçlü, zayıfları olsa da pes etmeyen, her anın tadını çıkaran, üzüntülerini tecrübeye dönüştürmüş, her halükarda umudunu kaybetmeyen, eğlenmesini ve gülümsemeyi unutmayan biri olarak mı? Güzel bir dünya algısı yaratmadığınız birini elinizde tutamazsınız. Neden o özel kişiye güzel bir dünyanın var olduğu algısını sunmalısınız? Genellikle ilişkiler bittiğinde erkekler ilk olarak kadınlara yönelik kötü şeyleri hatırlama eğiliminde olurlar. Bana bunu nasıl dedi, bu mesajı bana nasıl yazar, bunu bana nasıl yapar gibi olumsuz ve negatif şeylerdir ilk başta tekrarlanan. Bu yaklaşık bir haftalık bir süreçtir. Bir haftadan sonra ise erkekler size dair güzel şeyleri hatırlamaya başlarlar. Eğer ki siz kendinize dair güzel bir algı yaratmazsanız karşınızdaki kişi de size dair güzel şeyleri anımsamaz. Sevgilinizle kavgalarda küslük olduysa bir hafta beklemeniz bu nedenle önemlidir. Bu bir haftalık bekleyiş, negatif şeylerin pozitife doğru eğrilmesi açısından değerli bir süreçtir. Bugün bizler biliyoruz ki biyolojik yönden beynimiz biz farkında olmadan anılarımızı yeniden düzenler. Hatta sahte anılar ürettiği bile bugün bilimsel olan bir gerçektir. Hal böyleyken bizler farkında olmasak da pozitif şeyleri hayatımıza çağırma eğiliminde olabiliriz. Tabi bu kötü eğilimleri çağırmak manasına da gelebilir. Bir haftalık erteleme taktiğini biraz zor da olsa deneyin. Çoğu insan o özel insanla arasında sonsuz mutluluk, romantizm ve cinsel çekim olmasını arzular. Ancak bu gerçekçi bir yaklaşım değildir. Baştan bu kabulü yapmak sizin ilişki sürecinizde nasıl iz bırakmanız gerektiğinin de altını çizer aslında. Gelişi güzel bir mutluluk, gelişi güzel bir doyum yoktur. Hepsi çabayla gelir ve kendinizi sürekli büyütmeli ve bu anlamda uyanık olmalısınız. Yoğun duygular beslediğimiz insanlara karşı gelecek senaryolar üretme eğiliminde oluruz. Onunla uzun soluklu bir ilişkiye imza atmak, belki birlikte yaşamak, belki evlenmek ve ondan çocuk sahibi olmak ya da birlikte iş kurmak ve daha yüksek idealler uğruna birlikte müda. Mücadele etmek Durduğunuz yer neresi olursa olsun bu nokta hikayenizin tamamen sizin lehinize değiştiği nokta olacak. Yeter ki bu noktaya gelene kadar uygulamanız gerekenleri uygulayın.